Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında yeni yayın dönemindeyiz. Bugün bize Teknik Masa'da Barış Demirel destek oluyor. Ve konuğumuz Didem ardılı Büyük Arman. Hoş geldin Didem. Merhaba, hoş buldum. Didem'le biz uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Aslında sadece bir konuk değil, aynı zamanda... ...benim hem çok dostum, arkadaşım ve meslektaşım... ...bilmektan <gülüyor> ...ve uzun kendisi Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı'nda öğretim üyesi olarak görev yapıyor... ...ve yine bu uzun yıllardır süren çalışmalarımızda polisiye de bizim hayatımızda önemli bir yer işgal ediyor... ...bir diğer arkadaşımız Banu Öztürk de daha sonra burada bizim program konuğumuz olacak... Buradan kendisine de bir selam gönderelim evet. <gülüyor> bu vesileyle. Artık gelmek şart oldu. <gülüyor> evet ve e, bu polisiye projelerinden e, daha önce yayınladığımız Osmanlı'dan Cumhuriyeti e, Türkiye'de polisiye serisindeki bir e, kitabı ve yazarını... E, ...İskender Fahrettin Sertelli ve Şeytan Adiye serilerini konuşacağız bugün e, Didem'le birlikte. Muhtemelen İskender Fahrettin Sertelli çok bildiğiniz bir yazar değil... Biraz bu İskender Fahrettin Sertelli kimdir? Ne yapmıştır? Evet. Aydınlatmak sanırım iyi olacak. İskender Fahrettin Sertelli için unutulmuş yazar deniyor ama Aslında unutulması için de bilinmiş olması gerekiyor. Bence bilinmediği için tanınmıyor. da onun için. Belleklerde yer etmiş bir yazar değil. Ama ürün birikimine baktığımız zaman 1943 senesinde vefat etmiş. Yüze yakın. Tefrika'da da kalmışlarla birlikte yüze yakın e, polisiye e, ve popüler tarih edebiyatı içerisinde değerlendirebileceğimiz roman yazarı Çocuk edebiyatı içerisinde eserleri var, tiyatroları var Ama maalesef benim de eminim senin de işte TÜBİTAK projesiyle tanıdığımız bir yazar İskender Fahrettin Serten'de Tabii bizim çalıştığımız dönem 1928'de bitiyordu o yıllar içerisinde tanındığı ismiyle de Behlül Dağ'ın Atakma ismiyle polisi eserler kaleme almış. 28 e, harf inkılabından sonra ise İskender Fahrettin sertali ismiyle devam etmiş hayata. Biz şimdi bu projede yazarımızın hayatına da yer vermiştik bütün hepsine. Bu noktada ben İskender Fahrettin'e yoğunlaşmıştım. E, doğum tarihini bulmak için bayağı bir çaba sarf etmiştim. Biraz ondan bahsedeyim evet. istersen. Hı hı. E, polisi edebiyatla ilgilen önemli kaynak e, Sayın Erol Üyepazarcı'nın kaleme almış olduğu Korkmayınız Mr. Sherlock Holmes eseri. E, en yoğun ve ilk e, bilgiyi de yine bize Erol Bey veriyor. Erol Bey de doğum değil ama ölüm tarihini veriyor. Ölüm tarihi belli 29 Mayıs 1943. Şimdi edebiyat tarihçilerinin yaptığı en önemli doğum tarihi araştırması gazete ilanlarına bakmak önemli. Akşam Gazetesi yazarı işte İskender Fazilet. 29 Mayıs 1943 tarihli gazete ilanlarına baktığımız zaman işte yazarın ölümüyle ilgili bayağı bir bilgi sahibi oluyoruz ama maalesef ölümünden sonra gazete ilanlarında, gazete haberlerinde yazarın ölümüyle ilgili yoğun acıklı bilgiler var. Yani üretimiyle ilgili bilgiler var. İşte kendisinin çıkartmış olduğu Tarihten Sesler isimli ...dergide hakkında yine çok fazla bilgi var ama... ...doğum tarihine kimse değinmiyor. Veya şöyle bir bilgi vardı... ...48 yaşında vefat etti. işte 43-48 çıkartması yaptığımızda da... ...1895 gibi bir tarih çıkıyordu. Ben de hatta ilk Şeytan Hadiye kitabının ön sözünde... ...bu bilgiden yola çıkarak... ...doğum tarihini 1895 olarak belirlemiştim. Ama ondan sonra... Gazete haberlerine yeniden dönüp baktığımda işte e, Feriköy mezarlığında defnedildiğine dair bir bilgi vardı. O şeyden yola çıkarak da hani dedektiflik yaparak da bu sefer e, mezarlıklar daire başkanlığıyla bir iletişimim oldu. Orada bana çok yardımcı oldular ve yazarımızın e, net doğum tarihini öğrenmiş olduk. 1892. <gülüyor> <gülüyor> hani ne oldu? Soğuk vizyonu bulmadık belki ama. Sonuçta bir yazarın hı hı. E, edebiyat tarihinde zaten hiç yeri olmayan bir yazarın en azından edebiyat tarihine e, bugünden itibaren doğru bir geçişi oldu. Babasının ismini öğrendik işte Ali Ramiz Bey. Annesinin ismini öğrendik Fahire Hanım. Hı hı. E, ondan sonra da bir tabi Erol Bey'in de yoğun araştırmalarıyla bir hayat hikayesi yazarımız için e, oluştu. İnşallah bundan sonraki kaynaklarda... Ee, şimdi Erol Bey de bir kitap hazırlıyor zaten. Ee, popüler romanları üzerine. üzerine. Orada da e, bu bilgiler geçecek. Peki döneminde aslında bayağı bilinen birisi değil mi İskender Fahrettin Sertel? Tabii. Yani, sadece polisiye de yazmış biri değil. Sadece polisiye aslında işte, e, harf inkılabından hemen önce yani 28'de ilk polisiyelerini yazıyor. 3 serisi var. E, i̇şte benim daha çok çalıştığım Şeytan diye serisi. E, Yılmaz Amerika'da serisi, bir de Ele Geçmez Kadri, Türklerin Arsen Lupe'ni Ele Geçmez Kadri serisi. Bu üçü Arap, Arap alfabesinde kalanlar. Ondan sonra da yine ilk e, harf devriminden sonra başladığı serilerde genelde popüler tarih edebiyatı içerisinde değerlendireceğimiz e, Abdülhamit ve Afredit mesela ilginç bir romanı. E, ondan sonra da işte daha çok Mesela tarih tezi çerçevesinde yazdığı Sümer Kız diye mesela var. Sonra Casuslar Mektebi diye bir şey var, bir romanı var. Ondan sonra e, yine Transatlantik'te ile ilgili bir roman var. Yani çok çeşitli türlerde ama daha çok e, popüler tarih içerisinde değerlendirilecek romanlar yazıyor. Ee, Yılmaz'ın maceralarını latin alfabesinde devam ettiriyor Deneyim gibi yani şu anki tespitlerimize Polis Yılmaz'ın Evet adını. şu anki tespitlerimize göre 57 tanesi gazete ve dergi sütunlarında hani tefrika olarak kalmış 43'ü basılmış 100 tane roman yazarı bu adam sadece roman yazarı çocuk edebiyatı içerisinde var Döneminde oynanmış ama basılmamış tiyatro eserleri var çünkü Eminönü Halk Eğitim Merkezi'nin de edebiyat kolunu... Halk başı. Evi mi? H Halk, Halk Eğitim. Eğitim. H -h Halk Evi Merkezi Eminönü. E ama bu, bu 43'ten sonra neredeyse yok. Hı -hı. E bunun için tabii Peyami Safa'nın bir e ifadesi var. Bizde tenkitin olduğu kadarından muayyen hiçbir not almamış. Yalnız okuyucunun takdirine dayanarak eser vermiş diyerek biraz aşağılıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani bu şekilde çok popüler bir yazardı. Onun için arkasından edebiyat tarihleri belki de onu yok hükmüne aldı. Ama 40, yani yüze yakın eseri yok hükmüne almak da ayrı bir edebiyat tarihimizin ayıbı bence. Evet neden unutturuldu? Aslında evet. belki o kitaplara biraz daha yakından bakmak. Çünkü bazen unutulmuyorlar, unutturuluyorlar da yazarlar. Şimdi şöyle bir e, tarihle ilgili yani kitaplarına baktığımız zaman. Şurada şey, yani kitabın... ...ismini hatırlayamadım... Şu ...notlarıma bakacağım... ...Fatih ile ilgili bir romanı var... Hı. ...şimdi o dönemde Kara Davut diye de bir roman yazılıyor... Ha, ...meşhur o Kara Davut... ...ama e, Kara Davut'un genel konusu... E, ...Fatih'i kötüleyerek geçen bir... ...işte hatta Kara Davut... E, ...Fatih'e bir tokat bile... hani ...akşedecek kadar ileriye gitmiş... ...ama İskender Fahrettin'in Fatih... ...yani aslında e, İstanbul'un... alınışı ile ilgili bir üçlemesi var... E, ...Bizans'ın... E, şey yapıldığı zaman işte Osmanlılar tarafından kuşatıldığı zaman alınma anı ve alındıktan sonraki anını anlatan bir üçleme. Mesela Fatih ile ilgili İskender Fahrettin'in bakış açısı son derece olumlu. Belki o dönemki tarih düşüncesine ters düşmüş olması. Ya da mevcut Cumhuriyet'e evet. dövüsüyle çok uyumlu. Ee, bu konuda da çalışmak lazım ayrıca. Tabii biz sadece polisiyeleriyle ilgileniyoruz ama... <gülüyor> Evet, e, şimdi bir ara verelim istersen Şeytanadiye'ye geçmeden önce e, ne çalalım bugün? Konuyla ilgisi olsun ama biraz değişik bir ilgi. Şimdi ben bu polisiye projeyi yaparken sen de biliyorsun neredeyse bütün çekilmiş, çekilmekte olacak belki <gülüyor> bütün polisiye dizileri izlemiştim. E, ve tabii ki şu an daha üstüne yapıldığını düşünmediğim True Dedektif birinci Hı. sezon. Onun açılış şarkısı, programın şarkısı olsun. Peki. Bağ 94 94.9 Açık Radyo'dasınız Günün ve Güncel'in edebiyatında Konuğumuz Didem ardılı Büyük Arman ve e, kendisiyle İskender Fahrettin Sertelli'ye Ve onun yazdığı Polisiyelerden biri olan Şeytan Hadiye serisini konuşuyoruz Aslında programın ilk bölümünde daha çok İskender Fahrettin Sertelli'den bahsettik e, Şimdi Şeytan Hadiye e, Zaten şey Değil mi? E, çok böyle bizim rastladığımız bir polisiye Hatta belki günümüz polisiyesinde düşündüğümüzde e, kadınların doğrudan baş karakter olduğu e, kitapların öncülerinden aslında değil mi? Evet öncülerinden bir de şeytan isminde şöyle bir vurgu yapalım. Olumsuz bir özellik olarak değil bilakis e, onun gücüne yöneltilen bir olumlu aslında anlam var. Şeytan Adi'ye mütareke döneminde zengin bir ailenin kızı olarak resmediliyor serinin ilk ...açılış bölümünde... ...bunu anlatıyor bize İskender Fahrettin... ...ya da Behlul Dana diyeyim... ...o zamanki terk ettiği ismiyle... ...genelde bizim araştırmada da... ...bu ortaya çıkmıştı yani serilerin... ...açılışları hep ana kahramanın da... ...tanıtımıyla oluyor... ...şeytan hadiyenin de... ...hayatta amacı şeytan olmak değil... ...ama başına bir felaket geliyor... ...ve İngilizlerin işgali altındaki... ...İstanbul'da ailesi aşağılanıyor... ...evleri soyuluyor... ...ve... Ee, o zamanki İstanbul'da bulunan İngiliz e, polis hafiyesi İngilizlerin işte polis güç kuvveti olan Mr. John Türklerde polis yoktur ve e, siz suçlusunuz şeklinde bir aşağılayıcı cümlelerle e, aileyi kötü duruma düşürüyor ve bundan sonra şeytan adiye, şeytanlaşıyor ve bütün hayatı Mr. John'u rezil etmek üzerine kuruyor. Mr. John İstanbul'dan ayrılıyor ve İngiltere'ye, Londra'ya geçiyor ve şeytan adiyede şeytan kimliğiyle onu takip ediyor. Bütün hikaye aslında bu. Yani çok yoğun bir e, polisiye de aradığımız işte muamma, öldürme, suçlu takibi yok. Yani Bütün kurgu Behluldana'da şeytan hadiyenin İngiltere'de, Londra'da e, Türk kızının bir İngiliz polisini rezil etmesi üzerine. Aslında bu da oldukça anlamlı, değil mi? Yani Türk kızı evet. e, İngiltere'de, on ve kendi yani ne diyelim, o ülkede o e, ülkeyi rezil evet. ediyor. Aynı şey e, ilk, yani aslında bu ikinci e, serisi, birinci serisi Yılmaz'ın polisafiyesi Yılmaz'ın Amerika. Amerika'daki hmm. maceraları. Orada da Amerika'ya bilgi görgüsünü arttırmak için gitmiş olan Yılmaz, orada Amerikalılar aslında polisliği öğretmiş oluyor. Burada da polisi öğretmek yok. Polisi kötü düş duruma düşürmek Londra'da. Şimdi şeytan adiyenin özellikleri biraz ilginç. Bu bizim yine e, çalışmamızda da senin de çok iyi bildiğin gibi tespit ettiğimiz bazı özellikleri var. Öncelikle genel olarak konuştukları, yaba öğrendikleri yabancı dili mükemmel ve aksansız konuşmak. Robert Kolej mezunu şeytan adiye. İyi aksan, bir aileden İyi gelir. bir aileden geliyor. Zengin. Sonuçta Hı. yazar maalesef... ...Türkçe polisiyelerde bu ayrıntılara çok yoğunlaşmıyorlar. Yani bunca parayı pulu bulup işte satıp Londra'ya nasıl gitmiş bu kadın diye bir soru soramıyoruz okuyucu olarak. Ya da orada kendine ait polis e, suç işte çetesini nasıl kuruyor? Onu da sorgulamıyoruz, kabul ediyoruz sadece. E, şeytanın şöyle bir özelliği var şeytan diyeni, manyetizma gücü var ki bu da bizim... Polis... Manyetizma nedir biraz <gülüyor> dinleyicilerimiz için... <gülüyor> Manyetizma bir göz gücü. Hı hı. Aslında hipnoz gücüyle e, birleştirilmiş bir gözden elektrik çıkartma gücü. <gülüyor> şimdi şeytan adiye bütün aslında olayları bu şekilde hallediyor. Yani Mr. John'u gözüyle e, hipnoz ediyor, elektrik çıkartıyor. Öyle ki bu manyetizma gücüyle görünmezlik gücüne de sahip. E şimdi insan durup dururken şunu da düşünmüyor değil okuyucu olarak. E, madem bu kadının böyle güçleri vardı. Bunu İstanbul'da yapsaydı ve o zaman Mr. John'u halletseydi. O zaman o hırsızlık meselesini ortadan kaldırsaydı. E tabi bunu sormuyoruz. Ve e, şeytanın e, muhteşem maceralarını hani Londra'da okuyoruz. Bu biraz şeyle ilgili herhalde. Belirli bir mesaj verme kaygısı var kitapların. Bu ulusal incinen ulusal görürün. Evet, gururun tabii tam 28 yılda yazıldığı için, evet. Özellikle İngilizlerin kötü duruma düşürülmesi, yani tamamen rezil edilme. Şimdi hikayelerden bir tanesi çok ilginç. Onu da güzel e, tespit ettin sen de. E, gizli dosyaları bozarken diye mesela bir öyküsü var bu seri içerisinde. Tabii bunların da nasıl öyküler olduğunu da anlatmamız lazım. Evet. Yani kaç kitap toplam? Toplam 12 kitaptan oluşuyor. Ama bunlar uzun öyküler değil. 12 kitaptan oluşuyor derken de bunu bir açalım. Bunlar aslında e, Daim novels dediğimiz ve Erol Bey'in çok hoş bir tabiriyle 10 paralık öykü serisi. Daim novels 10 peniye satılan Amerika'da bir öykü e, ve ucuz öykü anlamında kullanılan ve, polisiye edebiyatın. Ve sayfa sayısı ve çok sayfa az. Ve sayfa sayısı çok az. Kağıt kalitesi işte düşük. Tamamen macera odaklı. Kovalamaca takip. Ee, ...yoğun, hani heyecan odaklı eserlere verilen bir isim. Bunlar gazetede olsa tefrika diyeceğiz. Ama basıldıkları için fasikül şeklinde evet. basılıyor. Ve sonrasında hani birleştiği zaman bir seri olmuş oluyor. Genelde 10-12'lik seriler yazmış yazarlarımız ama... Şimdi ...Cingöz Recai serisi de aslında Daim Novels'la başlamış ama... ...o biraz daha ileri romana da. da çevirmiş ama... E, ...İskender Fahrettin'in bu üç eseri için tamamen daimnolis diyebiliriz. İşte en fazla ara parfobesiyle 20-30 sayfaya denk gelecek. çok çabuk olay örgüsü açılan, çok çabuk çok hızlı giden, merak unsurunu çok çabuk hani ortadan kaldıran eserler. Bunların içerisinde 10. hani Öykü 10. da 10 paralık öykü Gizli dosyaları bozarken. Şimdi gizli dosyalar ne? Amerika Dışişleri'nden bir görevli İngiltere İngiltere İngiltere'de oluyor olaylar kırsalda tesadüf ezere şeytan adiye bir fark ediyor ki Amerikan Dışişleri ile İngiliz Dışişleri gizli bir toplantı yapıyor ve ülke genel olarak dünyanın e, Gidişatı. gidişatına hani e, kötü olabilecek kararlar alıyor ve e, oranın koruma görevlisi bizim şeytanın zaten e, gıcık olduğu Mr. John hmm. polis e, baş, başındaki işte Mr. John ve şeytan adiye Mr. John'u da rezil etmek ve hem de gizli dosyaları bozmak için işe el atıyor mesela. Böyle de bir şey, hikayesi var. Evet bir nevi komplo teorilerinin ortaya çıkarılması <gülüyor> evet. gibi. Peki bir kadın olarak gerçekten bir e, kadın figürü mü şeytan adiye? Kadınlığını kullanarak mı insanları kandırıyor? Yani kadın olmasının bir avantajı var mı? Kadın olmasının avantajı var çünkü güzel bir kadın. Güzel olmasının dışında son derece batılı bir kadın. Her türlü ortamda kendisini dikkat çekebiliyor. Tabii bir diğer özelliği de kılık değiştirme ustası ki bu genel bizim Türkçe polisiyemizin de bir özelliği. Her türlü kılığa girebiliyor. Ama her zaman güzellik yani ilk etapta düzgün konuşması, eğitimli olması önemli. Ama cinsellik açıdan soruyorsan öyle bir özelliği yok. Yani cinselliğini kullanarak herhangi bir e, kandırmacaya girmiyor. Ama tuzak kurmayı çok be beceriyor. Adamları var devamlı. Mesela çetesi hakkında çok fazla bilgi vermiyor. Cingöz Recai serisinde Peyami Safa biraz daha başarılı. Yani biraz demeyeyim orada çok başarılı. Zaten e, Behlül Dağnağ'ın ile işte İskender Fahrettin'in bu serisi de Cingöz'den nasipleniyor. Oradan e, yola çıkarak yazdığını burada iddia etmemiz yanlış olmaz. Onun çekirge zehrası var Ondan sonra Tilki Leman'ı var, işte Cingöz Recaisi var, e, İskender Fahrettin'in de işte Yılmaz'ı var, e, Şeytan Hadiye'si var. Ama maalesef Şeytan Hadiye'nin çetesi hakkında bize çok fazla bilgi verilmiyor. Bir tane adamı var. Ve erkek çete üyelerinin hepsi tabii, değil mi? Tabii tabii yani hiç başka bir kadınla çalışmıyor hep kendisi merkezde her türlü işi kendisi hallediyor bir de şöyle bir özellik var bütün seri boyunca mektup bırakıyor yani yaptığı işlerin tamamını Mr. John'a hep mektupla haber veriyor ya yapacağına dair haber veriyor ya da yaptıktan sonra ben yaptım nasıl beni yakalayamadın senden beceriksizi yok bu dünyada diyor. Mesela adamın evlendiği ilk Gece de adamın hayatını zehir ediyor, karısının karşısına küçük düşmesini sağlıyor. Tabii bunu nasıl yapıyor? E, evinin üst balkonuna çıkmış, orada kendini manyetizma ile gizlemiş, adama ışınlarla gözünden e, elektrik yolluyor ve bu şekilde adam pelte gibi kalıyor, karısının yanında rezil oluyor. Biraz fantastik bir tarafı da var. Galiba. Evet, yani okuyacağımız alana göre değişir. rom polis açısından okursak başka bir okuma hani alanı çıkar. Ee, Türkçü milliyetçi hani Türklüğün yüceltilmesi açısından okursak başka bir alan çıkar Her Fantastik bir... açıdan okursak dediğin gibi başka bir alan çıkar Peki mesela bu eserlerin uzun yıllar ihmal edildiğini biliyoruz ee, Yani edebiyat tarihlerine mal olmadığını da biliyoruz Peki mesela bu eserlerde biz tırnak içerisinde halis edebiyattan farklı olarak başka şeyler buluyor muyuz? ...bize ne gibi yani şeyler... ...yeni araştırma alanları açabilir. Mesela bu kadın meselesi... ...bu Cumhuriyet'in tam da modernleşen... ...kadın figürüyle... ...ki o dönemde de hani kadın... ...tarif ediliyor ama hiçbir... ...cinselliğine dair hiçbir gönderme yok. Mesela. Evet. Eğitimli olabilir. Evet. Güzel olabilir ama... Hani ...sanki bu kadın hiçbir... ...cinselliği yok gibi. Belki o anlamda bunlara da öncülük eden... ...figürler olarak. Hani hem batılı... ...hem batıdakileri alt ediyor... Hem modern. Şimdi Tanzimat romanı için bir okuyucu, alımlayıcı araştırması var. Erken Cumhuriyet eserlerine kim okuyordu diye düşünmemiz de lazım. Yani bu eserleri İskender Fahrettin bu tarz eserleri yazarlar kimler için yazdı? E, fasikül fasikül basılması, bir nevi merak unsuru olması, ucuz olması açısından bakarsak yeni yetme genç nesil için yazmış oluyor. Ben çok fazla kadın okuyucuya hitap ettiğini düşünmüyorum kendi adıma. E bunlar genç çocuklar için ve biraz büyüme çağındaki işte liseli okullu çocuklar için biraz da meraklılar için yazıldığını varsayarsak. Böyle bir e, kadın yaratmasını niçin yapmış olabilir bilmiyorum. Belki e, yazarların böyle bir alt şeyleri vardı. Kadınların modelleşmesini isterken bir taraftan da edepli olmasını evet, istiyorlar. Edepli saygın kalmalarını istiyorlar çünkü şeytan adıya işte askeriye de göreve giriyor ama saygınlığını yitirmiyor yani kendisinden hoşlanan erkekler oluyor ee, birçok eve mürebbiye kılığında giriyor çünkü hepsi mistercunun bir şekilde arkadaşları hepsini onların gözünün önünde küçük düşürmek istiyor mesela mürebbiye olarak girdiği hikayede son derece Anne, ...anaç bir tavır da sergiliyor... ...ve eve bir haftadır mürebbiyelik yapıyor... ...çünkü çocukların annesi ölmüş... ...çocuklar ona hayran kalıyorlar... ...ve onun arkasından ağlıyorlar... ...yani hırsızlığa mı üzülsün ev, evin babası... ...yoksa mürebbiyenin evden gitmesine mi üzülsün... ...şaşırıyor yani bu noktadan bakarsak... ...annelik özelliğini de... ...şeytan adiye... ...şeytanlık kimliği altında bile... ...devam ettirmiş oluyor... ...yani o ahlaki mesaj evet. bir şekilde... Evet. ...alttan alta verilmeye devam ediyor... Evet bugün 94.9 Açık Radyo'da günün ve güncelin edebiyatında Didem Ardal'ı Büyük Arman'la birlikteydik. Çok teşekkür ederiz Didem. Ben teşekkür için. ederim. Bunca zamandan sonra gelip konuk olabildiğim <gülüyor> için de kendimi de tehlike <gülüyor> ettim. <Evet. gülüyor> Hoşçakalın görüşmek üzere. Hoşçakalın.